Avının Gölgesine Saldıran Köpek Yaşadığımız dünyada aldanmayan canlı yoktur. Bunlardan biri de avının gölgesine saldıran köpektir. Zavallı köpek bir gün avının peşine düşmüş. Nefes nefese bir dere kıyısından koşmaya başlamışlar. Köpek avının gölgesini görmüş birden suda. Avını bırakıp gölgesinin üzerine atlamış. Neredeyse boğulacakmış. Güç bela kıyıya ulaştığındaysa ortada ne al ne de gölgesi kalmış.